Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi alamin. Bursa'da ve sırada. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a İslam, olun. Allah'a emanet bu lafızların her biri tek başlarına mutlak olarak kullanıldıklarında dinin tamamını kapsarlar. Evet. İslam dini şer'i naslarla, Kur'an ve sünnet naslarında ya iman ya İslam ya da ihsan kelimeleri kullanılarak da genel manası ile mutlak olarak ifade edilmiş. Burada İslam iman ve ihsan dediği imanın dereceleridir. Neden böyle bir taksimat var? Çünkü cennet derece derece. Nasıl küfür derece derece Bazı küfürler bazı küfürlerden eşitse Mesela Allah'a küfür etmek ve peygambere küfür etmek İkisi de küfürdür İkisi de pislik amellerdir Ama biri diğerinden daha eşittir Adam bir tanesinin küfürü e, Ölülere dua etmekken Bir tanesinin küfürü Dinin şiarlarıyla alay etmektir Dinin kendisiyle alay etmektir Bu daha eşit bir küfürdür diğer küfürden Diğerinin sebebi cehaletken Buradakinin sebebi nedir inattır, kibirdir ki bunlar küfürde de diğer zikrettiğimiz küfürlerden daha üst mertebede olan küfürlerdir. İşte bunun olmazsa olmaz gereği olarak İslam'da ne olması lazım? Mertebe mertebe olması lazım. Birinci mertebe onun giriş olan kısmı İslam. Allah ayette diyor ya Bedevilere sakın demeyin iman ettik. Sadece Müslüman olduk deyin diyor. Kalbinize daha iman girmedi diyor. Müslüman olmaları, şirki terk etmeleri, aslı din olan zahirde insanın amel etmesi gereken meselelerle amel etmesidir. İnsan şirki terk ederse, işte müşriklerden beri olursa, namaz gibi hani e, terk ettiğinde öldürüleceği vacipler var ya, onları da yerine getirirse zahirde İslam olmuştur bu adam. Ha, bu adam buna rıza gösterirse, işte o zaman o nedir? İman mertebesidir. Bir adamın Allah'ın rızasında Allah'ın kendisi üzerinde rızası olup olmadığını nereden anlaması lazım? Allah'ın hükmüne ne kadar razı olduğunu anlaması lazım. Niye? Allah etti ne diyor? Radiyallahu anhun ve anhu. Onlar Allah'tan razı oldular, Allah da onlardan razı oldu. Demek ki Allah bizden ne zaman razı olmuştur? Biz Allah'ın dininden razı olduğumuz zaman. Radiitu billahi rabban o yüzden Aleyyus Salaam sabah senin zikirinde bunu öğretti bize. Rab olarak Allah'tan razı oldum. O bil İslam'ı dinen din olarak İslam'dan razı oldum. Yani biz şer'i bize gelen emir ver saklara razı isek iyi bilin ki Allah da bizden razı. Ama biz bunları yerine getiriyorsak, hani rızasız yerine getiriyorsak buna da İslam. Rıza ile beraber bunu yerine getirince buna da iman. Rıza da artık teslimiyette şeyi arttırmak o işte ihsan makamı. Tıpkı Allah'ı görüyormuşçasına ibadet gibi. Bakın bu taksimatı İbnül Kayyum bir ayetin tefsirinde yapıyor. O da Nisa suresi 65. ayet. Nisa suresi 65. ayet. Vela ve rabbike la yu'minun. Rabbine yemin olsun ki emanetmiş olamazlar. Ayeti biliyorsunuz. Metnini bir daha okumuyorum. O ayette diyor ki şey İbnül Kayyum rahmetullah şeriatı muhakeme olmak yani tahkimi, muhakemeyi şeriata götürmek İslam makamıdır. Teslimiyet makamıdır. Ona rıza göstermek iman makamıdır. Göğüste hiçbir sıkıntının olmaması ihsan makamıdır diyor. Yani bir adam ister tavus şeriatına muhakeme olsun ister İslam şeriatına muhakeme olsun. Bu adamın o iki şeriattan birine Muhakeme olması ona İslam'ını gösterir. Hem küfrü olan İslam'ını gösterir, hem imanı olan İslam'ını gösterir. Eğer adam ister küfrün muhakemesine rıza olsun, ister İslam'ın muhakemesine rıza olsun, bunu gerçekleştirirse iman makamını elde etmiştir diyor İbnül Kayyum. Çünkü diyor muhakemeye rıza göstermek iman makamıdır içinde hiçbir sıkıntı olmadan tam bir teslimiyetle teslim olmak da ihsan makamıdır diyor yani imanın da ihsan makamı vardır, küfrün de ihsan makamı vardır, bazı kafirler vardır, küfür içindedirler küfürlerine mutmain değildirler bazı kafirler vardır, tam manasıyla işledikleri küfür göstermişlerdir bazı kafirler vardır tam katı kafirdirler İşte bu da onların küfürdeki en üst mertebeleridir bunun karşılığı da tam zıttı olarak İslam'da ihsan makamı oluyor. Bakın bu tanımlar çok önemli tanımlar. Kitabın kilit noktaları şu andan itibaren başladı inşallah. Birazdan da inşallah tafsilatı Allah nasip ederse her birinin ayrı ayrı gelecek. Bakın yoldan taşı kaldırmak da İslam. İyiliği emretmek de İslam. Sadaka vermek de İslam. La ilahe illallah şahadeti de İslam. El iman bir ve ona şubi değil mi? İman 70 küsur şuldur. <gülüyor> Adnaha imaketul ezan-ı En aşağısı ne? Yoldan ezan verici bir şey kaldırmak. Şimdi adamın biri yoldan ezan verici bir şeyi kaldırmayı terk etse, yani İslam'ın bu parçasını terk etse, kafir olur mu? Olmaz. O imanın a'laha kelimetullah a'laha şahadetü en la ilaha en yücesi demek. La ilaha illallah şahadeti, değil mi? Hadis de diyor diyordu Allah Resulü bir adam la ilahe Allah şahadetini kaybederse kafir olur. Her demek ki İslam'ın bazı mertebeleri var. Bunlar kaybedilirse kafir olunuyor. Çoğu mertebeleri var. Bunları kaybedilmekle kafir olunmuyor. La ilahe illallah terk edince adam nasıl kafir oluyorsa aynı şekilde Allah'ın indirdiği şey, namaz kılmayı terk ettiği takdirde de böyle. Veya Allah'ın indirdiği hükümetmeyi terk ettiğinde de böyle. İbnül Karim Rahimullah es adlı, adlı kitabında, namaz adlı kitabında hı hı. küfrü anlatırken büyük ve küçük diye ikiye ayırıyor. Büyük küfrü de ikiye ayırıyor. Bir, itikadi küfür diyor. Hani insanın itikadında, inancında küfrünün olması bura malum. Belli hangi itikatların küfür olduğunu. İki, ameli küfürlerdir diyor, sahibini dinden çıkartan. Namaz ve Allah'ın indisiyle hükmetmemek gibi Bunlar da kişiyi dinden çıkartır diyor. Yani bu ve buna benzer. Zaten bütün şer'i ahkam bu asıl üzerine bina olmuş. Biz şunu öğreneceğiz. Şunu anlayacağız bundan. Sahabe imanın hangi şubesini dinlen çıkarıyor saydıysalar onu dinlen çıkaran şube sayacağız. Hangisinde dinlen çıkarmayan şube saymadıysalar biz de saymayacağız. E desek ki Kur'an naslarından biz bunu anlayacağız sapıtırız. Sünnet naslarından anlayacağız desek sapıtırız. Anlayışımızı nereye yerleştirmemiz lazım? Sahabenin anlayışına yerleştirmemiz lazım. Sahabe bir şeydi. Niye İbn Abbas'ın kufrunu dune kufur sözlerini piyasada gezdiriyorlar? İbn Abbas evet kufrunu dune kufur demiş ama nerede demiş? Ben yani Bunu fehmetmek de ayrı bir mesele. Hani o meseleye girmeyeceğim o başka konuyla alakası bir mesele. Ama bizim bütün meselelere, şeri'i meselelere bakışımızla ölçtüğümüz kıstasımız ne olacak? Sahabe olacak. Evet devam. 13. soru 13 İslam'ın anlamı nedir? İslam tevhid ile Allah'a teslim olmak itaat ile onun boyun eğmek ve şirkten kurtulmak burada duralım yani bu zaten müfessirlerin imamı olan Taberi'nin aynı şekilde İbni Kesir'in Kurtubi'nin ve bütün Ehli Sünnet alimlerinin hepsinin icmal yaptığı bir tanım var İslam için ezzül diyorlar yani insanın delilliği, insan Allah'a karşı hakkilliği Hatta bazı tefsirlerde ben karşılaştım. Yola İslam demiş Önceki Araplar. Niye? İnsan ayağı altında nedir? yok? zelildir. İnsan üzerinde yürür. Her şey üstündedir onun. Yol en aşağıdadır. En aşağıda olduğu için ona da İslam demişler. Yani teslimiyet hani. Bu bağlamda. İnsanın Rabbine karşı zillet içerisinde olması, Rabbine karşı boyun eğmesidir. İslam. Ona itaat etmek ve şirki terk etmektir. Ona itaat etmek ve şirki terk etmektir. Şirki terk etmek ve aynı şekilde Kur'an nasının tabii ki açık bir şekilde, kat'i bir şekilde küfrünü hükmettiği insanların küfrünü hükmetmekle beraber insan İslam'ın kapısından girer. Şirki ve o Kur'an naslının kat'i bir şekilde derlet ettiği kafirlere kafir demekle, bu iki şartla insan ne yapar? İslam'ın kapısından girer. Sonra ahkam adama icbal edilir. Bak işte ne var? Oroç var. bakışta işte zekat var, hac var, değil mi? Paça, diğer meseleler. Aklınıza hangisi geliyorsa. Eğer biri icbar edilip adam şirki terk etti, müşriklere müşrik dedi, namazı da kabul etti, geldi dedi ki yap böyle saçmalık mı olur ne paça kısaltması mesela. Hadislerden birini inkar, hadisleri inkar etti mesela bu meseledir. Veya e, başka bir mesele sakalın farziyeti, ucubiyeti hani hiçbir mesmetsiz tabii hani bazı alimler diyorlar ya şu kadar olacak bu kadar çıkıp muhalefet etmişler mesela alimlerden onu kastetmiyoruz adam e, sakalın vacipliğini inkar ederse küllü olarak bu adam da ne olur gene aynı şekilde kafir olmuş olur bu İslam'ın giriş kapısı ondan sonra adam farklı baplardan ne yapabilir? İslam'dan çıkabilir İslam'ını bozabilir ama birinin İslam'a girmesi bu saydığımız asla mebni'dir bina olmuştur Devam abi şimdi. Orada delil getirecek. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. İyilik yaparak ihsan bile kendisini Allah'a teslim eden kimseden daha güzel din sahibi kim olabilir? Mesela Suresi, Yüzyıl Mesela. Evet. Ki ihsan edici olduğun halde nefsini Allah'a teslim ederse muhakkak kafa sağlam olan bir kufak tutulmuş olur. Hı hı. Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. İnananın tek bir ilahtır. O halde ona teslim olun. Kısaatkan ve alçak durumda Onun öncesinde okuduğun Lokman suresi 22. ayette Allah neyi vurguladı? İhsanlı bir şekilde Allah'a ibadet etmeyi vurguladı. İmanın üst mertebeleri bunlar. Bu en sağlam dindir. Ondan daha güzel sözü kim vardır? Yani bunlar imanda öne geçmiş, gerçekten dinde kemaliye etmiş olan insanların mertebesidir. İhsan mertebesi. Allah'ı görüyor muhsiasına. Zaten bu nokta insanlar da oturduğu zaman Beraberinde ihlas, takva, samimiyet, Allah rızası Bunların hepsi beraberinde gelecek Çünkü kul yaptığı ameli şahıslar görsün diye değil Allah görsün diye yaptığı için Ki Allah biliyor onun her halini Bu sefer insanların amellerinden riya, şirk Zaten İslam'da şirkin tam zıttı Amellerinden ne olacak? Şirk büyük ve küçük haliyle ne olacak? Temizlenmiş olacak Devam abi Soru ondur İslam daftarının mutlak olarak kullanılması halinde dinin tamamını kapsadığının nedir? Ha, şimdi az önce bir asıl koydu ya, bu aslın delili nedir diyor. Yani İslam dinin genelini kapsar veya iman veya İslam fark etmez. Üç içinde bu geçerli. Neymiş? Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah nezinde kabul edilen bir İslam'dır. Ayrıca geçerler. Evet. Allah katındaki tek din İslam'dır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuş. İslam garip başladı, başladı yine tekrar garip olacak. Yani bu hadisi o kadar düşündü ki burayı niye koymuş diye. Yani İslam'ın burada hani garip başladı, başladı garip dediğim, hani İslam lafzını ispatlamak için herhalde koymuş. Hani çok da böyle meseleyle bir alakası olan laf değil. Devam. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'ın en faziletli olanı Allah'ın imandır. Bunların dışında pek çok yerin buna değer O az önce okuduğum hadis, Bukhari, Müslim, yanlış hatırlamıyorsam, Müslim'de geçiyor hadis. Bukhari'de de geçiyor. E, bu hadis, e, imanın işte en üstü la ilahe illallah'tır, en aşağısı yoldan eza bir şey kaldırmaktır. O bildiğiniz malum Tamam. Devam. İslam'ın mülkünleri. Evet. Sorumlu. Ayrıntılı olarak açıklanacağınız zaman, İslam'ın beş bütün yet tanımlanacağının belirmedir. Evet. Cevap. Bunun delili, Peygamber sallallahu alaihi vesellem'in cilvinin din hakkında çalışması hadisinde geçen buyruğudur. İslam, Allah'tan başka hak ile olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın başında olduğuna şehadet getirmen, namazı yıkama etmen, becatı vermen, Ramazan borcunu tutman ve yolda bir şey takdirde beyti hac etmektir. Yine Peygamber sallallahu ve vesellem'in şu buyruğu da bunun delilidir. İslam 5 temel üzerinde dina edilmiştir. Böyle bulunduktan sonra Seydamlar sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki 5 kutusu söz konusu etmiş. Ancak bu hadisinde haccı Ramazan oydurundan öncelik etmiştir. Burada, ha. Ha. Her iki hadis de Bukhara'ın üstüne yanmaktır. İslam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in ulusu olduğuna şehadet etmiştir. Bu olmazsa olmaz aslı sonra namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yettiği takdirde Allah'ın eline hac etmendi. Bakın İsa İbni Rahaveh gibi işte seleften olan insanlardan ve sahabenin bir kısmında altını çiziyorum sahabenin bir kısmında sadece namazın terki değil, orucun ve zekatın terkini de tekfir eden insanlar var. İbni Haz'ın El-Mülay'l El kitabında bunu anlatıyor. Al-Fat'la aldığı kitabı var. Orada mezhepleri, fırkaları, farklı farklı grupları anlatıyor. Biliyorsunuz İshat da Ahmet bin Hanbel'in talebesi. İshat bin Raheva'yı. Bunlar, e, bazı rivayetler gelmiş. Sadece namazı terk edeni değil, orucu, zekatı ve hacci terk edeni de tekfir etmişler. Hac ile alakalı peygamber hadisi var. Bir adamın gücü varken haccı etmeden ölmesiyle Yahudu ve ölmesi arasında fark yok diyor yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadar şelit konuşmuş. Veya işte zekat noktasında da sahabenin uygulaması önümüzdedir. Ebu radıyallahu anh'ın zekat vermeyenlerle savaşmasıdır. Aynı şekilde Ramazan orucu noktasında da çok aşırı tehdit eden naslar olduğu için sahabeler bu Nasları delil almışlar. Bir grup sahabeler. Ama hepsi değil. Cumhur'un görüşü ve bizim tercih ettiğimiz görüş de sadece namazı terk edenin kafir olacağıdır. Adam o, orucun vacibliğini ikrar ettikçe, hacın vacitliğini zekatın vacibliğini ikrar ettikçe kafir olmaz. Bunlar İslam'ın e, olmazsa olmaz amelleri. Gene İslam 5 diye üzerine bina olmuştur hadisi malum hadis. E, sadece yerini değiştirmiş e, diğer rivayette. Ha, Ramazan orucundan önce neyi ikrar etmiş? Haccı zikretmiş. Bu bazı rivayetler var birbirine taksim eden. Hani bu ameli diğer amele taksim eden. Yalnız bütün rivayetler şurada müttefik. Önce namaz sonra zekat. Hani hac mı oruç mu orada bir ıhtilaf var. Bu da bir dipnot olarak, anekdot olarak aklınızda bulunur. Devam. Sorma ağzı. İki kelimesinin, birincisi aşadan derlerle ilağla, ikincisi aşadan da makamadan, azabı var, asolubu, bir meti yeri verir. Cevap, kum, dinamda, kreşisiyle girebilir. Yüce Allah şöyle buyurmak. Müslümanlar ancak o kimselerdir ki Allah'ın resmini iman ettiler. İslam, Temir, Rahim Allah, diyor ki Bir adam gücü kudreti Olmasına rağmen kelimeyi i söylemiyorsa Müslümanların İcmatıyla kafir dönüyor. Yani bu Şeriattaki bütün Emirlerin güç oranında Olduğuna Dair Konan asıldan çıkarılmış bir fetva. Adamın gücü var. La ilahe illallah Muhammed-i Resulullah demeye bunu talim edebilir ama söylemiyorsa bu adam nedir? Kafirdir. Müslümanlar icmasıyla bu böyledir. O yüzden kesinlikle bu kelime ikrar etmesi lazım. Ama tabi şimdi gelecek manasını bilerek, manasını idrak ederek şartlarıyla beraber devamındaki hadisi oku ki asıl mevzumuz o hadis. Nefis sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle Ben insanlarla Allah'tan başka hak bile olmaz Muhammed'in onun konuğu ile Rasulü olduğuna şehadet edince, sonra savaşma koyamadım. Bu ve bunun dışında daha pek çok hadis bulun Evet bu hadis çok önemli. Şimdi insanlar bu hadise bakıp ne dediler? Kim La İlahe İllallah, Muhammed Resulullah derse İslam'ı gerçekleştirmişler deniler. Bu insanlar gerçekten nasların cahiliyle Biz tevil her zaman reddederken, reddettiğimiz tevil isim sıfattadır. Reddettiğimiz sevil Allah'ın esma vasıfatlarını Allah'ın irade etmediği şekilde, Resulünün irade etmediği şeklinde zahirinden saptırıp farklı farklı manalar yüklemektir. Yoksa ehli sünnetin katında hak olan bir tevil vardır. Hani İbnül Kalim'in öyle bir sözü var ki tevil hakkında anlatıyor anlatıyor, tevil böyle böyle insanları katletti, böyle böyle şerler ortaya çıkardı, şöyle kâhsır yaptı. En sonunda diyor ki bu batıl olan tevildir. Hak olan bir tevil vardır diyor. Mesela nerede olursanız onun o sizinle beraberdir ayeti, değil mi? Ne tevili yapıyoruz? İlmiyle beraber diyoruz. Çünkü vahteri vücutcular bu ayetten yola çıkarak ne dediler? Allah her yerdedir dediler. Haşa zatıyla her yerdedir dediler. Biz ne diyoruz? Allah ilmiyle her yerdedir. Bu tevil övülmüş bir tevildir, Mahmud olan bir tevildir. Şimdi burada bu hadis hakkında da niye tevili anlatsın? Bu hadis hakkında da ulemadan getirilen birçok tevil var. Ve bunların hepsi mahmud olan, övülen tevhididir. Yani zahirini alırsan, dünyadaki en katı kafirler bile, en azılı kafirler bile, la ilahe illallah derler, canlarını kurtarırlar. La ilahe illallah derler, her türlü şirk işlerler, onlar kendi kanlarını ve mallarını muhafaza etmiş olurlar. E peki bu hadislerde kim kastedilmiş İmam Nebebi Rahimullah diyor ki, İmam Hattabi dedi ki, malumdur ki, bu hadiste kastedilen ehli kitabın dışındaki putperestler putperestlerdir. Diyor. Bu hadiste ne demişti? Kimler Ehl-i Allah Muhammedur Resulullah derse. Bu hadiste kastedilenler ehli kitabın dışındaki putperestlerdir. Niye? Ehli kitap zaten bu kelimeyi söylüyor. Yani onların İslam'a girdiğine delil olmaz. Ehli kitap zaten la ilahe illallah diyordular. Onlar ne derseler İslam'a girebiliyorlardı. Muhammedur Resulullah. Peygamber İslam Yahudi komşusuna gidiyor. Değil mi? O hastayken ziyaret ediyor. Peygamber İslam orada diyor ki Eşadu en la ilahe illallah ve enni Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de Allah'ın peygamberiyim. Yani kabul et diyor üstü işte kapalı. O çocuk da babasına bakıyor. Yahudi çocuk babasına bakıyor. Diyor, Ecib ebel kasım. Ebul kasıma cevap ver diyor. O da diyor ki Eşadu en la ilahe illallah ve enni Muhammeden Böyle diyor, canına teslim ediyor, Peygamber İslam'ın lülakul diyor, kardeşinizi defnedin diyor. Adam sadece Muhammed-i Resulullah dedi, o Yahudi Muhammed-i Resulullah deyince Peygamber onun İslam'ına hükmetti. Niye? Onun imanı bozduğu yer Muhammed-i Resulullah O yüzden İmam Hattabi diyor ki, bu hadislerde, yani kimler la ilahe illallah Muhammed-i Resulullah derse İslam'a girmiştir, hani Müslüman olmuştur. Bunun gibi hadislerden kastedilenler putperestlerdir, yoksa ehli kitap değildir diyor. Sadece o mu söylüyor? Kadıyat. Aynı şekilde. Diyor ki malın ve nefsin korunmasının ihtisası La ilahe sözüyle ki bu söz diyor imana icabetin tabiridir. Yani burada hadiste geçen kim La Allah muhammed Resulullah derse yani iman ederse. <gülüyor> Eğer sizin iman ettiğinizin misli gibi iman ederseler hidayet ermiş olurlar. Burada Allah şart getiriyor bizim iman iman ettiğimiz gibi inanırsalar adama la ilahe illallah de desen herkes diyor bugün zaten bizim dediğimiz manada demesi lazım bizim dediğimiz manada bilmesi lazım ki müslüman olabilsin aksi takdirde müslüman olamaz ee, diyor ki bu la ilahe illallah hadislerde gelen diğer naslarda gelen kuran'da gelen hepsi neymiş imana icabetin tabiriymiş yani ifade edilmesini buradan murad edilenler müşrik araplardır putferestlerdir bu La İlahe kelimesini aslen söylemeyenlerdir diyor. Aynı şeyden İmam Beğabi Şehir Sünnesinde bahsediyor. İbni Hacer'a leskani Fethül Bâri'de diyor. Gene aynı şekilde bu hadislerden kastedilenler edilenler Kesinlikle bu sözü söylenen ehli kitap değildi. Bugünkü bu kavim hiç değildir. Bunlar zaten doğar doğmaz anneleri babaları müşrik de olsalar La İlahe İllallah kelimesini ezberletiyorlar. O yüzden bu kavmin bu sözü söylemekle beraber İslam'a girmeyeceği okuduğumuz nakillerle ve çok açık veya ortadadır inşallah. Burada kalalım herhalde 17. soru bu. 17. soruda kalalım. Inşallah.